Ölüye Kur'an okunur mu? Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ölüye Kur'an okumamıştır. Sahabe ölüye Kur'an okumamıştır. Ama ölüler için, evet, hayri yapıp göndermiştir. Onlar adına, Resulullah Efendimiz, Hazreti Hatice annemiz adına, kurban kesip, oraya hediye etmiştir. Evet, bununla beraber, onlar adına bir şeyi infak edip, yollamak başka bir şey, Kur'an okumak başka bir şey. Kur'an, sevap kitabı değildir. Kur'an okunana sevap olur. Sevap demek, ödül demek. Sevap demek, sevp. Elbise demek, elbise. Sevabı doğru anlamak gerekir. Yani sen öbür taraftakine hangi elbiseyi gönderiyorsun? Onun o elbiseyi burada giymesi gerekirdi. O nurdan elbiseyi burada giymesi gerekirdi. O elbisenin onu sırat-ı yürütmesi gerekirdi, onu günahlardan koruması gerekirdi. Gelecek olan o şeytanın verdiği vesveseden onu koruması gerekirdi. Kur'an. Evet, sevap olabilmesi için seni koruması gerekir. Evet, Fatiha'ya gönderebiliriz. Giderse, nasıl gider? Bir gül ikram edilmiş gibi gider. Dünyadaki farancadan bu sana gönderilmiş, seni unutmayan evet akraban, evladın, eşin artık her neyse onu öyle ikram ederler. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Senden bir selam olarak, bir e, güzellik olarak ikram ederler. Ama herhangi bir şeyi infak edip gönderirsen bu durumda evet, onun karşılığı farklıdır. Efendim devamlı izleyenimiz, kara basan nedir? diye sormuş efendim. Evet. Kara basan, biri farklı bir şekilde uyuduğunda, mesela sırt üstü uyursa, kan basıncıyı böyle aşağı doğru yaptığı için, bedensel bir sorun yaşar o anda. Özellikle beyinde bir sorun yaşar, beynin bir bölümü uyuyor, bir bölümü uyanıktır. Bu durumda böyle uykuyla uyanıklık arasındaki bir hal yaşar. İblis, şeytan orada müdahale eder. Mesela bir örnek vereyim, farz edelim ki kolu altında kalmış. Koluna kan gitmeyince, iblis ona bir rüya gösterir, böyle alır kolunu büker. Ama bükerken ağrıyor. Koli altında kalmış ya. Ya da kan basıncıyı aşağıya doğru indiği için benim bir bölümü vücuda hareket ettiremiyor. Bu durumda o bağırır, feryat eder, kimse duymaz. Kıpırdamak ister, kıpırdayamaz. Bu durumda e, kardeşimizin söylediği o kara basan sadece bedeni bir rahatsızlıktır. Uyuma şeklini değiştirmek gerekir. Eğer biri böyle bir şeyle muhatap olursa, şeytan da muhatap oluyor orada. Uyku şeklini değiştirirse inşallah o geçer. Efendim, Ankara'dan Sibel Kaya, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam'a sorum, namaz kılan kula kılmayan, namaz kılan kul ile kılmayan arasında fark nedir? Allah katındaki yeri nedir? Böyle bir kıyas. Olmaz. Böyle bir ölçü de olmaz. ölçü namaza göre değil, önce imkına göre olması gerekir. İman. Eğer iman varsa imanın derecesi kadar, imanın kemalatı kadar ibadetler kıymet ve değer alır. Namazımız kıymet ve değer alır. Mesela Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Feveylün lil musallin allazinhum <el> an salatihim sahud allazinhum <el> Veyl <'un> olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarında sehv eder. Namazda ne yaptığını bilmiyor, namazın ne olduğunu bilmiyor dedi. Namaz kılıyor ama namazın ne olduğunu bilmiyor. Namazın müminin müracı olduğunu bilmiyor. Allah'ın huzurunda durduğunu bilmiyor. Allah ile ahdini tazelediğini bilmiyor. Onlar göster onların namazı gösterişten göstermeliktir. Sadece kendisi namaz kıldığını zannediyor, görenler de namazda olduğunu zannediyor onun. Vehm nau ner maud. Evet onlar fakirlere, yoksullara ikram edilmesini men ederler. Kendisi yapmadığı gibi bile men eder. İyilik yapmaya, ikram etmeye davet etmez. Evet, böyleleri evet, namazından e, etmiştir, habersiz olmuştur. Yani böyle bir namaz kılsa, oraya ne fayda verir? Hiçbir fayda. İmanı yok çünkü. İman etmemiş. İmanın ne olduğunu anlamamış. Onun için ağzına geldiği gibi konuşuyor. Evet, ölçü herhangi bir ibadete göre değil, Ölçü, imana göre olması gerekir. Evet, elbette ki iman eden Rabbini sever ve onun huzuruna çıkmayı da sever. Evet, bu ölçü yanlış bir ölçüydü. Evet, ölçünün iman olması gerekir. Onu da Allah biliyor. Kim, Allah'ı ne kadar seviyor, kim bilebilir? Evet, namazı dinin direği olarak anlamak gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Namaz, Dinin direğidir dedi. Eğer o direk varsa çadır ayakta durur. Evet. Dinin direği demek çadırın ortasında böyle bir direk vardır. Çadırı ayakta tutar. Bu durumda namaz dini ayakta tutar. Kulü ayakta tutar. Onun için bu ekim buyurur. Namazı ikame et. Namazla ayaka kalk. Namaz seni ayaka kaldırsın. Evet. Ekim, ikame, ayak akmak demektir ayağa kaldırmak demektir. Yani kulun namaz ile ayağa kalkması gerekir. Ayağa kalk ne demek? Kalk Allah'ın huzurunda dur. Kalk Allah'ın yolunda koş demektir. Eğer namaz kılan, namazı onu ikame ediyorsa, o namazı ikame ediyor, namaz onu ikame ediyor, ayağa kaldırıyor, Allah'ın huzuruna taşıyor, miraca taşıyor, Allah yolunda koşmaya taşıyorsa, evet bu namazı kılıyor, bu namazı ikame ediyor. Namaz ile kıyam vurmuş. Ayaka kalkmış bu adam. Yoksa böyle namaz kılıyor. eğilip kalkıyor. Evet, o namaz, namaz olmamıştır. Namaz ikame olmamıştır çünkü. Onun değeri de ona göre fark eder. Eğer o dinin direğiyse kulun dininin direğidir. Kulun direk gibi dimdik durup ayakta durup o çadırı tutması gerekir, dilini tutması gerekir. Yani dilini hayatında yaşaması gerekir. Göstermesi gerekir. Onu icraata, fiile, amele dökmesi gerekir. Neyi? Allah'a kulluğu. Ebedi hayatı kazanmayı, insanlara hayır olmayı, hidayet olmayı. Evet, aradaki fark, dinin, dininin direğinin olup olmamasıyla Ölçülür. Biri onunla ayağa kalkmış, dilini ayata tutuyor. Söyledim biraz önce. Taklidi olarak değil. Gerçek manada. Öteki böyle bir şeye kalkışmamış. Ya da böyle bir namazın ehemliyetini anlamamış. Ciddiyetini anlamamış. Namazı bir borç olarak anlamış. Evet namaz bir borç değildir. Namaz bir şereftir. Allah'ın kuluna verdiği şereftir. Allah kulunu huzuruna davet ediyor. Kurum gel diyor. Gel, biraz harini anlat. Gel, aşkını anlat, muhabbetini anlat. Bana nasıl hamd ettiğini anlat. Bana nasıl abdulluğunu anlat. Beni nasıl sevdiğini anlat. Evet. Efendim Reyhan Merve selam demiş. Sizin sizin burçlara İnanıp inanmadığınızı sormuş efendim, hangi burçtan olduğunuzu sormuş. Burç. Evet efendim. Burçlara asla inanmam. Ben sadece Allah'ın vahyeti yine inandırım. Burç diye bir şey yoktur. Burç diye bir şey olmaz. Yani aynı burçtan olan yüz kişiyi yan yana koy. 3-5 kişiyi birbirine benzer ya görürsün ya görmezsin. Her biri farklı bir telden çalıyor. Böyle bir şey olur mu? Falan günde, falan ayda doğmuş. Onun için haribe öyledir. Yanlış bir ölçü. Bu ölçü yanlış bir ölçüdür. Ölçüyü Allah koymuş. Hiç kimse kimseye benzemez. Kimsenin parmak izi de birbirine benzemez. Herkes Allah katında özel bir konuma sahiptir. Hem zahiri hem de manevi olarak. Allah asla kopya çekmemiştir. Şu hayda doğanlar şöyledir diye bir ölçü olmaz. O özel bir kul. Allah onu esmasından terkip etmiş. Esmasından. El Esma'ul husnasıyla onu terkip etmiş. Terkip derken yani zahiri olarak anlaşılsın diye örnek vereyim. Yani bu kadar rahmet olsun. Bu kadar Kerim ismi olsun, bu kadar vehab ismi olsun, bu kadar Afu ismi olsun, bu kadar Hafiz ismi olsun, bu kadar Müntakim ismi olsun, bu kadar Kahar ismi olsun diye böyle terkip etmiş onu. Her bir kulun terkibi farklıdır. Asla iki kişi birbirine benzemez. O özeldir. Ve Allah onu özel bir imtihanat tabi tutar, O o isimleri üzerinde göstersin diye. Yoksa falan gün doğduğu, falan ayda doğdu falan yılda doğdu diye bir şey yoktur. Bir şey olmaz. Evet. Bunu bir tek herkes kendine bakması gerekir. Evet. Allah beni hangi kabiliyette yaratmış? Bana ne vermiş? Benim bunu anlamam gerekiyor. Kulluğumu yaparken en güzel şekilde Allah yolunda nasıl yürür, koşar, hizmet ederim, benim bunu anlamam gerekiyor. Burçtan değil. Onun için burç diye bir şey yoktur. Burç, eğer buna inanırsak bu küfür olur. Allah kulunu İslam fıtratı üzere yaratmış. Fıtratullah dedi. Allah'ın fıtratı üzere dedi. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Onun için böyle şeylere inanmak, böyle şeyleri düşünmek doğru değildir. Böyle şeylere tenezzül etmek doğru değildir. Bize düşen kendi üzerimizden evet, Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmaktır. Kendi üzerimizdeki Allah'ın güzelliğini, el esma hüsnasını, sıfatlarını görmeye, anlamaya çalışıp, Rabbimize olan yakınlığımızı tatmaya çalışmamız gerekir. Bütün bunlarla kulluğumuzu nasıl yapacağız, Allah yolunda nasıl hizmet edeceğiz, koşturacağız, Allah'a nasıl vasıl olacağız diye bunu anlamak gerekir. Evet, bir tek bunu insan, Kendisi kendini bilir. Bir de kendisine tabi olduğu mürşidi bunu bilir ve bilmek zorundadır ki onu yürütebilsin. Evet. Efendim Elif Aydın. Selamun Aleyküm. Benim sorum şu. Namazda, secde anında Rabbimizi düşünürken haddimizi nereye kadar bilip Allah'ı isteyelim bilmeden haddimizi aşıp Allah'a şirk koşmayalım. Evet. Onu söylüyoruz. Biri Rabbini düşünürken, elbette ki el-esma'ın hüsnasından onu düşünür ve tefekkür eder. El-esma'ın hüsnayla onu sever. Evet, Rabbimizi düşünürken, secdede, mirajda ben Rabbimin huzurundayım derken, evet ne demesi gerekirdi? Ben beni yaratan evet, Rabbimin huzurundayım. Beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Ben bana kendinden varlık veren Rabbimin huzurundayım. Beni varlıkta tutan Rabbimin huzurundayım. Zaten bunu söylediğimizde nasıl bir halde olmamız gerektiğini tadar ve yaşarız. Her bir için durum farklıdır. O onunla Allah arasındaki özel halidir. Ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın demek doğru değildir. O onunla Allah arasındaki özel haldır. Efendim devamla ikinci sorusu. Biz birinin rüyasına gitsek ve bu rüya rahmani ise rüya yorumlanırken biz de nasiplenir miyiz? Allah razı olsun. Evet. İnşallah nasipleniyoruz. Rüya rahmani ise evet nasipleniyoruz demektir. Orada mutlaka Allah bizi orada kardeşimize gösterdiyse, herhangi birine gösterdiyse mutlaka Bizimle ilgili de bir şey vardır orada. Ama yanlış bir şey varsa orada o kardeşimiz yok demektir yalnız. Evet bunu böyle anlamak gerekir. Efendim Tatvan'dan bir izleyicimiz. Beş aylık evliyim. iki aydır eşim sürekli boşanma çabası içerisinde. <gülüyor> Ve iki aydır eşim eve gelmiyor. Bu duruma katlanamıyorum. Hangi duaları okumam gerekiyor? Bir hoca bana Allah'ın esmalarından El Cami ismini günde 114 defa ve Tarık suresini günde 7 defa okumam gerektiğini söyledi. Fakat hiçbir değişiklik olmuyor. Bu durumda ne yapmam gerekir? Duanızı istiyorum. Evet. Böyle dua etmekle, Allah'ın isimlerini okumakla, ayetleri, surleri okumakla herhangi bir şekilde duamız kabul olmaz. Böyle şeyler olmaz. Böyle şeyler yoktur yani. Yapmamız gereken şey nedir? Neden eve gelmiyor acaba? Onu sormak lazım. Bunu eşine sorması gerekir. Niye evden kaçıyorsun? Yoksa benden mi kaçıyorsun? Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Yoksa seni sıktım mı? Neden sıkılıyorsun? Yani koca evden kaçmışsa bir sorun mu var demektir? Evet Efendim Kamile Üçler Dua'daki ağaçtan bahseder misiniz demiş efendim. Evet. Allah Tua Vadisi'nde bir ağaçtan Hz. Musa'ya hitap ederken evet ne buyuruyor öncelikle? İnni, i̇nneni Allah la ilahe illa ena buyurdu. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Ben senin Rabbin'im diyor Hz. Musa'ya. Nereden hitap yapıyor? Ağaçtan. Allah bunu da bize bir şey öğretiyor. Bunu Hz. Musa'nın kavmine anlatmıyor. Bunu bu ümmete anlatıyor. Buna beraber ne dedi? Huzurunda peygamberler korkmaz, korkma dedi. Allah bir ağaçtan hitap ediyorsa, bu durumda insan ağacından da hitap etmez mi? İnsan ağacından da hitap eder. Bazen Allah bir çocuk üzerinde bize bir şey öğretir. Allah okuldan Tuva'daki ağacı ağaçta nasıl hitap etmişse o çocuktan da öyle hitap etmiş demektir. Bazen bir müslüman üzerinden hitap eder. Evet. Ne buyurdu? Hikmet müminin yetik manidir. Nerede bulursa onu alsın. Hikmet bir gayrimüslümden gelse de onu alman gerekiyor. Onu Allah'tan bilmen gerekiyor. Ama bir de Tua'daki ağaç gibi olmak vardır. Evet, ağaç topraktan besleniyor, değil mi öyle? Toprağa gömdeceği toprakta topraktan besleniyor. Sudan besleniyor, güneşten besleniyor. O havadan besleniyor. İnsan da öyle. Evet, varlığı bundan ibarettir. Topraktır, sudur, havadır, ısıdır. Bu durumda insan ağacından da hitap eder. Burada anlamamız gereken şey nedir? Allah bir kuldan hitap edince, Allah peygamberlerinden hitap ediyor mu? Evet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz için. O kendinden söz söylemez. Allah kendisine neyi vahyetmişse onu söyler. Onun dilinden dökülen bu durumda Allah'ın vahyidir. Ama buna beraber o bir ağaç. Yani onun beşeri tarafını unutmuyoruz. Allah adına konuşurken Allah'ın kendisine vahyettiğini söyler. Ama bir beşer olarak konuşurken, herkes gibi bir beşer gibi de konuşur. Bununla beraber yer, içer, o tuvadaki ağaç gibi. Nefes alır, ısınır, üşür. Ama Allah'ın kendisine, evet Allah adına konuşurken, Allah'a davet ederken, Allah kendisine neyi vahyetmişse onu söyler. Ve bu kıyamete kadar böyledir. Bütün peygamber varisleri tuvadaki ağaç gibidir. Allah adına konuşurken, Allah'a davet ederken, cennete davet ederken, hidayete davet ederken, imana davet ederken, evet, Allah adına konuşur. Tıbkı tuvadaki ağaç gibi. Ama zahiri olarak da unutmamak gerekir ki o bir ağaç, insan ağacı. Evet, yer, içer, gezer, evet, bir beşer zahiri olarak ama manevi itibarla Allah adına konuşurken, Allah'a davet ederken Allah'ın kendisine vahyettiğini söyler. Allah onun üzerinden kullarını davet eder yani. Böyle anlamak gerekir. Evet. Efendim izinle bir soruyla beraber bitirebilir miyiz? Tabii. Efendim İstanbul'dan Hüsna Cabacı, Allah ile kul arasına biri girer mi? Evet, Allah ile kul arasına biri girer. Kimdir bu biri? Allah haber veriyor. İblis kul ile Allah arasına girer. Allah iblisi huzurdan kovarken, ne dedi iblis? Senin sirat-i müstakimin üstüne oturacağım. Sirat-i müstakim, kulun Allah'a gittiği yoldur. Evet, o sirat-i müstakim üzerine girer. Yani, iblis, şeytanlar kul ile Allah arasına girer. Gelenleri yoldan çıkarmak için. Allah söyledi. Demek ki birileri kul ile Allah arasına giriyor. Ama peygamberler, peygamber varisleri kul ile Allah arasına girmiyor. Hul'i Allah'a götürmek için onunla beraber yürüyor. Onun önünde yürüyor. Önünde yürürken kul ile Allah arasına giren iblisleri, şeytanları da ne yapıyor? Oradan kovuyor. Oradan atıyor. Herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde o önde yürüyen ne diyor? Burada tehlike var. Buraya dikkat et. Dikkat et burada uçurum var diyor. Ama şeytan ne diyor? Biri Allah'ın yolunu gösterdiğinde budur ile Allah arasına girdi. Peki sen ne yapıyorsun? ile Allah arasına giren sen misin? Yoksa o önde yürüyen midir? İmam öne geçip namaz kılıyor. Şimdi imam bizimle Allah arasına mı girdi? Bunu böyle mi anlamak gerekir? Eğer şeytan bunu söylüyorsa, evet, velinin, mürşid kamilin kul ile Allah arasına girdiğini söylüyorsa söylemek lazım. Peki imamı ne yapacağız? Cemaate namaz kılıyoruz. Bizimle Allah arasına girmiş mi diyeceğiz? Evet. İblis, şeytanlar kul ile Allah arasına giriyor. Peygamberler, peygamber varisleri de evet, iblisi şeytani oradan kovuyor ve vermesine müsaade etmiyor. Şeytandan geleni haber veriyor. Bu şeytandandır, bu Allah'tandır diyor. Burada Allah'ın rahmeti var, burada Allah'ın gazabı var diyor. Böyle yaparsak kazanıyoruz, böyle yaparsak kaybediyoruz deyip yolu gösteriyor. Yol gösteren, hidayeti gösteren, hidayete vesile olan, Adi Allah'tır, hidayeti veren Allah'tır ama onu peygamberiyle veriyor. Onu bir kul ile veriyor. Müşrikler ne dediler? Bir kul mu bizim hidayetimize sebep olacak, bize hidayeti gösterecek? Müşrikler öyle söyledi. Allah evet dedi, bir kul, bir kul size hidayeti gösterecek. Ya kula uyarsın, tabi olursun, hidayete erersin ya da cehennemi boylarsın dedi. Peygamberler, peygamber varisi, kur ile Allah arasına girmiyor. Tam tersine önde yürür, imam olarak önde yürür. Kur ile Allah arasındaki engelleri kaldırır. Bununla beraber şeytana da ona hile yapmasına, yanlış yapmasına, yoldan çıkarmasına müsaade etmez. Şükürsüzlük yapmasına, nankörlük yapmasına müsaade etmez. Ona Rabbini sevdirir. Peygamberini sevdirir, kitabını sevdirir, ahireti sevdirir, melekleri, meleki şeyleri sevdirir. Şeytan buna tahammül eder mi? Etmez. Her türlü oyunu oynar. Kendisi oturmuş yolun üstüne kul ile Allah arasına giriyor. Ne diyor? Baba diyor işte falan veli falan şey falan alip kul ile Allah arasına girdi. Evet. Hak böyledir. Allah bizi şeytana tabi olanlardan eylemesin. Amin. Şeytanın adımlarına uyanlardan eylemesin. Amin. Şeytana abd olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Allah'a iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbini sevenlerden eylesin. Amin. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a tabi olanlardan eylesin. Amin. Onun izinde yürüyenlerden eylesin. Amin. Resulullah Efendimiz'in iman ettiği gibi iman edenlerden eylesin. Amin. Onun vahyini taşıyanlardan eylesin. Amin. Resulüne selatu selam edip ona yardım edenlerden eylesin. Allah'ın emanetini emanetine ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Resulullah Efendimiz'in emanet bıraktığı Evet, Kur'an'ı yerde bırakanlardan Eylemesin Amin. Onu gönlünde taşıyanlardan eylesin Amin. Allah bizi Bir ve beraber eylesin Amin. Allah bizi kardeş eylesin Amin. Bizi birbirini Sevenlerden eylesin Amin. Birbirimize cennet olanlardan eylesin Amin. Hidayet olanlardan eylesin Nur olanlardan eylesin Amin. Allah bizi Birbirine cehennem Olanlardan eylemesin, Azap olanlardan eylemesin. Allah bizi dünyada mahcup eylemesin. Amin. Ahirette mahcup eylemesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahcup eylemesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi kardeşlerimizin üzerine olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Soramadığımız sorularınız zaman ihtifa etmedi. İnşallah devam edeceğiz, buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.